Inna الحمد hamdulillah inna mahmedu hua nistakhiru hua nistakhiru hua natubi ili, bena ujdub illahi min xururi anfusina hua min sejati, ja, mahmarina. Mahni jahdi illahu fa la modi illahu, mahni jodil الله وحده لا wašedu illahu la xerikale. Wašedu enna Muhammadan abduhua rasulu. Allahu عبدك salihua محمد salihua salihua وصحبه salihua salihua بعد Bugün 15 Ekim 2009 Çarşamba. Yeni seri Umdutul Fıkıh şerhlerimizin ikinci dersi Tevfik Allah'tan. Evet. İnşallah bugün tarih kitabı dersimiz. Ancak e, derse başlamadan önce bir şey anlatacağım inşallah. Burası önemli tamam mı? Şimdi dersi takip ederken sizden bir şey rica ediyorum. Birincisi bak. İcma olarak zikrettiğim icma olarak, yani şunda icma vardır dediğim şeyi çok önem vereceksiniz. Amel olarak veya yapışmak olarak, almak olarak, hücret olarak almak babından. Buna çok önem göstermeniz lazım. Tamam mı? Bu derslerde. Ve özellikle icmayı zikrettiğim zaman ve bu icmayı kimler zikretmiş? Zikredenleri de belirttiğim zaman mesela bunu normal kendi öncelikle kendi ameliniz için ikinci olarak da buna davet için, tebliğ için vesaire icmayı aklınızda tutmanız ve o icmanın icmayı kimler zikretmiş en azından bir kişi de olsa, iki kişi de olsa aklınızda tutmanız çok önemli. Hele bir de kaynağını aklınızda tutarsanız inşallah nimet üstüne nimet olur, mı? Bu birincisi. İkincisi ilim talebesinin hilaf'taki edebi. Şimdi biz Dedik ki bu derste, bu ders biraz mukareneli olacak. Yani karşılaştırmalı fıkıh olacak mezhepler arası. Karşılaştırmalı fıkıh olacak ve hilafı zikredeceğiz. Ancak ilim talebesinin, yani ilme yeni başlayan veya sağlam bir temel, temel almış olmakla beraber, yani alim olmayan, alim seviyesinde olmayan insanların, İhtilafa karşı takılması gereken edep var. Bunu belirteceğiz ama kısaca. Ama öncelikle diyoruz ki hilafın mertebeleri nedir? Bunu mutlaka bu dört mertebeyi bilmemiz, fıkh etmemiz, anlamamız lazım. Tamam mı? İhtilafın dört mertebesi var. İhtilafın 4 mertebesi var. Birincisi meselenin hakkında icmanın olması. Yani fıkhi, herhangi bir meselede, bizim mevzumuz fıkh, o zaman o yüzden söylediğim her şey fıkhla alakalı, tamam mı? Birincisi, meselenin hakkında, alimler arasında icmanın hasıl olması. Birincisi bu. Eğer icma hasıl olursa, talebenin icmaya karşı edebi şudur. Direkt teslim olmak. Kendi hilafına, hilafına gibi gördüğü bütün nasları, defetecek demiyoruz. Ne yapacak? Aklını o naslara karşı defedecek. Yani o nasları anlamadığını hükme edecek. Yani eğer ümmetten bir mevzu hakkında icma hasıl olmuşsa ve hasıl olan bu icmada bu kişi tarafından biliniyorsa. Yani kişiye tembih edilmiş, kitaplarda görmüş, alimlerden duymuş vesaire. İcma olduğunu biliyor. İcma olduğunu bildikten sonraki durumu söylüyorum. İcma olduğu sabit olduktan sonraki durumu söylüyorum. Sabit olduktan sonra ilim talebesinin burada yapması gereken direkt ümmetin icmasına teslim olmak. Bunların tafsilatlı kısımları, icma nasıl o zaman muthakkak olur, icma nasıl bozulur, nasıl bozulmaz, icmayı delalet eden lafızlar nelerdir, tavırlar nelerdir. Bunlar ders aralarında işlenecek. Çünkü bu fıkıhta inşallah sık sık menhece de gireceğiz. Selef'in menhecene, Selef'in takip ettiği yola Dini alırken, nasları ele alırken vesaire. Tamam Ama ilim talebesi bu icmanın zıttına gibi gördüğü, bakın zıttına gördüğü demiyorum çünkü icmanın zıttına hiçbir nas olamaz. Ama zıttına gibi gördüğü hangi nas olursa olsun, o nasları çöpe at diyemeyiz çünkü Kur'an sünnette sabit naslar. O nasları anlayamadığına hükmedip orada anlayışını çöpe atacak. Tamam, çok açık değil mi? Bir işgal yok inşallah burada Aksi dalalettir. Aksi dalalettir. İşte ben burada net ayar gördüm. Net hadis gördüm. Zahiri siyah diyor. O yüzden burada ümmet hata etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Tabiri caizse. Şöyle net bir rivayet olsa, net. Bu kalemin rengi siyahtır. Türkçe olarak, Türkçe yapısı olarak bu cümleme bakın şimdi. Bu kalemin rengi siyahtır. Cümlenin ne siyakında ne sibakında. Ne lafızların kendisinde. Bunda bir herhangi en ufak bir kapalılık var mı? Net bir açık değil mi? Bu kalem siyahtır. Ama ümmet de şöyle diyor bakın. Bu kalem, aynı kalem için konuşuyor ümmet. Bu kalem beyazdır. Arasındaki fark ne? Yüzde yüz değil mi? Fark Heh. gibi görünüyor. Zahirin lafızlarının zahiri. Burada ne yapacaksın direkt? Ümmete teslim olacaksın. Evet bu beyazdır. Orada aklını çöpe atacaksın. Teslim olacaksın diye Bir sürü sebep olabilir senin yanlış anlamına. Bir, o siyahtır lafzının Arapça karşında belki 30 tane manası vardır. Bir tanesi de beyaz. Bu bir. E sen miskinsin, talebesin. Nereden anlayacağım bunu? İki, nesk belki bilmediğin rivayet vardır. O umumdur, haslaştıran bir rivayet gelmiştir. O mutlaktır, mukayyetleştiren bir rivayet gelmiştir vs. Çok sebep sayabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu anladık. O zaman hilafın birinci mertebesi ne? Meselenin hakkında icma olması. Biz ne yapacağız? Şimdi mesele ayrı, bizim konumuz ayrı. Öncelikle mesele olarak ne birinci mertebe hilafın? O konu hakkında icma olması. Peki bizim tavrımız ne? İcmaya karşı teslim olmak. Tamam. Burasını anlattık. İkincisi Herhangi mesele hakkında farklı bir görüş var ama o farklı görüş şas kalmış. Buna da aslında icma denir. İlkinde hiç karşı çıkan görülmemiş tarihte hiçbir alim. Tamam bu net bir icmadır. Bir de muhalefet eden alimler çıkmış ancak bu alimler şas kalmış. Yani bir dönem gelmiş Seref'in döneminde. O zamanın bütün alimleri o konu hakkında icma etmişler. Sonradan, aradan mesela bir yüz sene geçmiş, 50 sene gibi yani bir asır daha gelmiş. Orada bir iki kişi çıkmış tarihte, böyle uçta bucakta, bir alim, bir ilim ehli. O farklı bir şey söylemiş. Buna şaz denir. Burada da yine aynı talebenin yapacağı o icmaya ne yapmak? Tabi olmak, ta ki o şaz olduğu sabit oluncaya kadar. Şaz olduğu sabitse yine orada icmaya tabi olur, o şazlığı atar. Şimdi insanların usulde anlamadıkları bir şey var. Mesela özürsüz cem olayının münakaşa ettiğin zaman burada icma-ı Adam diyor ki e şöyle alim de var. E usul okumadığı zaman insan öyle alim de var diyecek tabii. Halbuki usul okuysa anlayacak ki o alim şahs kalmıştır. Ki o alimin öyle deyip demediği bile meçhuldür tarihte. birlerini getiriyorlar sadece. İki kişi, üç kişi en fazla. Ama icma-ı mutahakkiktir olduktan sonra, bağlandıktan sonra çıkmıştır o görüş. Şahs kalır. Bu biraz usulü mevzu. E, yeri geldiğinde konuşulacak inşallah. Tamam? Yani özürsüz cem'in haram olduğunu değil mi? İcma var ümmette. Onlar caalim icma ediyor mu asırlardan ve, ve mutahhirlerden? Eee mütekaddimlerden mi mutahhirlerden? Mütekaddimlerden kastımız ne? Mütekaddimlerden kastımız. Mütekaddim yani ilk nesil <gülüyor> yani. Ve mutahhirler <gülüyor> dahi onlarca alim icma azik yapmıştır. Mutahhirler <gülüyor> arasında Şeyh Elbani bile var mesela. Yani ala kulli hal Özürsüzcemin haram olduğuna dair Evet Üçüncü e, Mertebe ihtilaf mevcut Ama cumhur ulema Bakın Cumhur ulema bir görüşte Küçük bir taife de bir görüşte tabir caizse alimlerin %90'ı A diyor diğer %10'u B diyor Buna ne denir buna? Cumhur denir Bu %90'a ne denir? Cumhur. 90 doksan, yüzde seksen. Yani alimlerin büyük bir kısmı. Buna cumhur ulema denir. İhtilaf mevcut. Ama cumhur ulema bir görüşte, küçük bir kesim de bir görüşte alimlerden. Burada ilim talebesini yapacağı en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bak, diğerleri pek sorun değil. Çünkü diğerlerinde ilim talebesini yapması gereken net bir şekilde belli. Burada Biraz, ta, ufak bir tavsile gideceğiz. cumhur ulemada ne yapacak ilim talebesi? Öncelikle ilim talebesi için, kendisini asıl bağlayan ilim talebesi için, ilimle iştigal eden insan için, ilimle iştigal etmeyen insan bizim bahsimizin nedir? Dışında. Tamam. İlimle iştigal eden bir insan, asıl ilgilendiren delildir. Kur'an sünneti. Tamam. Asıl ilgilendiren nedir? Asıl iki mastardır Kur'an sünnet. Ve onlardan tefrih olanlar vesaire. Tamam mı? Asıl olan Kur'an sünnet. İlim talebesi bunu bildikten sonra herhangi bir meselede bir bahis yapıyorsa yani bir araştırma içerisindeyse mesela kadına değme kablesi bozar mı bozmaz mı? Araştırıyor. Bakıyor ki mesela cumhurun bir görüşü var. şu Sonuca varıyor. Şimdi ilim talebesini şöyle bir bahis yapma hakkı yok. Delillere bakayım. Hangisi güçlüyse onu alayım. Sadece bu bahşesi yapma hakkı yok ilim talebesinin. Buna ilim talebesi denmez zaten. İlim talebesi nasıl araştırma yapar? Kur'an sünnetten delillere bakar ve hangi alimler bu delilleri nasıl anlatmışlar? görüşlerine Bunları bilmek zorunda. İhtilafı bilmeyen fakir olamaz. İhtilafı bilmeyenden fetva alınmaz. İhtilafı bilmeyen selef menheci üzerine değildir vesaire Bunların hepsini anlatacağız. Tamam İhtilafı bilmeyen bir insana soru sorulmaz. İhtilafı bilmeyen bir insana ee, şu manadı. İlim, i̇şte bu ilim talebesidir. Ben buna soru sorayım, fetvaladım. O manada soru sorulmaz. Anlatabiliyor muyum? İhtilafı bilmeyen insan. Vesaire. Bunların hepsinin bizim ne? Seleften sözler var bunlara dair. Bunların hepsi ders içerisinde zamanı geldi menhece olarak işlenecek. Hilafı bilmezsen nereden bileceksin? Sen hak üzeresin. O görüşü bileceksin ki sen. Karşı taraf sana nasıl bir itiraz getiriyor? Şeye bende. Adam diyor ki dünyada Adam bir kickbox şeyinde diyor ki bu şeyde kimse beni dövemez. Bizim bu salonda. En güçlüsü benim. E nereden biliyorsun? Hiçbiriyle dövüşmedin ki. Anladın mı? He. Dövüşürsen o zaman görürsün yani. Burada mesela kişinin dediği gibi Türkiye'de bir senelik selefiyle kimse oturup konuşamaz. E kimseyle doğru düzgün oturup konuşmadın ki bunu bilesin yani. Hiçbir muhalifle karşılaşmadın ki. En güçlü muhalif Selefinin hiçbir delinden düzgün de haberi yok yani Türkiye'de. Ala hal olay bundan ibaret. Şimdi o zaman ilim talebesi bu araştırmaya girdikten sonra delillere bakıyor, alimlerin görüşlerine bakıyor. Şöyle bir sonuca varıyor. Evet cumhur ulema bu görüşte a diyor diğer küçük kesim alimler ise şaz olmayacak derecede olacak bu kesim. Şaz olacak kadar böyle küçük bir kesim veya icma sabit olduktan sonra ortaya çıkan bir kesim gibi değil yani. Alimler tarih boyunca hep ihtilaf etmişler bu konu hakkında. Ama cumhur bir görüşte küçük bir kesim başka bir görüşte. Burada talebenin yapması gereken. Bu talebe görüşlere baktı değil mi? Alimlerin fehmine müracaat etti. Delillere baktı. Kalbi şuna mutmain oldu diyelim. Azınlığın görüşüne mutmain oldu. Bununla amel edebilir mi? buna e, Bunu kendine görüş olarak alabilir mi? Evet. Hiçbir sorun yok bunda. Ama şuna dikkat etmeyle beraber. Bakın burası çok önemli. İbn Teymiyye rahimeullah diyor ki ben hayatım boyunca çok önemli bakın bu büyük bir mesajdır ümmete. Bu alim ismini altın harflerle yazan tarihe ilimle muhaliflerin bile birçok muhalifin bile kendisine rahmet okudu. Ancak inat ve kibirden dolayı onu tekfir eden, ona sapık diyen insan kişiler hariç muhaliflerin dahi kendisine rahmet okudu. Hatta cenazesine kendisine muhalefet eden, kendisine hayatında sapıklıkla suçlayan insanların dahi yüzde doksan dokuzunun cenazesine tabi oldu cenaze namazını kıldı. Ancak bir iki kişi cenazeye katılırsak halk bizi linç eder diye korktukları bir iki kişi muhalefet eden bir iki kişi hariç bütün herkesin cenazesine katıldı kendisinden sonra bütün alimlerin onun ilmine hemen hemen, bütün alimlerin onun ilmine şehadet ettiği bu ibni teymiye. Tamam mı? Diyor ki ben hayatım boyunca, yani bu bütün hayatı boyunca aldığı ilmin bir birikimini, aldığı ilmindeki bir tecrübeyi ortaya sunuyor. Ben diyor hayatım boyunca baktım, düşündüm diyor. Cumhur'un görüşleri, muha, e, azınlığın görüşleri şeklinde. Düşündüm diyor ve şu, şu sonuca vardım. Ben biraz İbn-i laflarını tefsirle anlatıyorum tamam mı? Anlayın diye. Mana olarak söylediğim gibi ama. Ve... Şunu buldum ki çoğunlukla, bakın her zaman demiyor dikkat edin, çoğunlukla hak cumhurun görüşünün dışına çıkmamıştır diyor. Çoğunlukla hak, cumhur, peki biz hani cumhur derken işte dört mezhep var, üç mezhep böyle, bir mezhep farklı söylemiş. İşte üç mezhep cumhur oluyor, o bir mezhep azınlık o manada değil. Bütün İslam ulemalarını kastediyoruz. Selef dönemi ve onlardan sonra gelen işte 100-200 sene, 300 sene Taibin Teymiye kadar falan. Böyle büyük imamların dönemlerine kadar vesaire. Tamam mı? Yani bütün alimleri kastediyoruz. Budur yani. Düşündüm ve çoğunlukla gördüm ki hak cumhurun kavlinin dışına çıkmıyor. Tamam. İm o yüzden ilim talebesinin burada yapması gereken. ilim talebesinin yapması gereken. Çoğunlukla cumhurun eğer görüşünün zıttına dahi delil biliyorsa onunla istiyorsa amel etsin. Onunla amel etsin hatta. İstiyorsa demeyeyim onunla amel etsin. ilim talebesi. Ama Cumhur'un görüşüne çok saygı göstererek bu bir. İkincisi bu batıldır kesinlikle demeye hakkı yok. Haram. İstediği kadar delil bilsin. Eğer Cumhur'un görüşü ona muhalefet ediyorsa o adama o adam Cumhur'un görüşüne bidat. Dinde olmayan bir şey. Reddedilen bir şey diyemezsin. Gel gör ki sen bugün öyle bir haldeyiz ki dünya çapında. Dünya çapında bu olay bu hastalık var. Mesela çok rahat insanlar yirmi rekat kılınan teravihe bidat diyebiliyor. Bak, diyelim ki tamam sen dinde bunu bidat gördün. Ama selefin menhecine nedir bu? Hep diyoruz ya selefin menheci bizi ilgilendirir. Tamam. Nedir selefin menheci burada? Tamamıyla selefin menhecine terstir bu. Çünkü burada ben daha şu saatime kadar, ilim Allah'ın katında, şu saatime kadar ben, Seleften, ta ki böyle binli, bin, ikiyüzlü, bin, üçyüzlü, bin, dört yüzlü yıllara kadar hiçbir alim görmedim ki 20 rakatı engelleyen şalan, bidat olduğunu söyleyen, dinde olmadığını söyleyen, şu saatime kadar. Hiç karşılaşmadım. Yok demiyorum. Diyelim ki var. Hiç önemli değil yine bizim kablimizin dışına çıkmaz. Neden? Çünkü sen burada ne yapman lazım? Senin ilim talebesi olarak duracağın konum Saygı göstermen lazım bu bir. İkincisi, benimkişi kesin hak, onksi kesin sünnete muharifte diyemezsin. Çünkü selefin fıkhi meselede ihtilaf ettiği mevzularda kat'i tercih yoktur. Kat'i tercih yoktur. İki taneden herhangisi bir tanesi kat'i olarak tercih edilen görüş olamaz. Muhtemildir. İhtilaflı her mevzu muhtemildir. En basit örnek. İmamın arkasında bırak hatta sesli namazları vesaire Sessiz namazlar dahi okusa, olsa, imamın arkasında Fatiha okunur mu? Okunmaz mı Allahu u Alem? İhtilaflı bir görüştür. İkisinden birisi yüzde yüz hak diyemezsin. Dediğin an işte dalaletin, sapıklığın başlangıcı bu noktadan itibaren başlar. Kat'i tercih yoktur. Yok işte Fatiha'sı olmayanın namazı yoktu. Yok sabah namazında Allah-u Sallallahu Fatiha okuyun dedi. Vesaire. Onların hepsi, bunların hepsi Selef'in menhecinden uzak tavırlar. Tamam mı? Bunların hepsi. Onların hepsine birileri cevap veriyor. Sorun değil. Bakın tercih etmiyor. Burada şu an Fatih'e okunur mu okunmaz mı onu konuşmuyorum. Tamam Yoksa bana sorarsan benim görüşüme göre sessiz namazlarda İmam'ın arkasında okursun Fatih'e. Yani benim kalbim meyletti. Sorun o değil ama. Ben menheci noktasına değiniyorum. Yani işte burada kesin Hanifiler sünnete muhalefet etti. Kesinlikle bidattır bunların yaptığı vesaire Bunların hiçbirisinin dinde ney? Yeri yok. Ellerini göbek altında bağlamak kesinlikle sünnete muhalefettir. Kesinlikle dinde yoktur. Bunların birisi ilim ehlinin tavrı değil. Alim edebi almış, ders halkalarında ilim edebi almış talebenin edebi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Olamaz yani. Böyle bir selef yok. Tarihte böyle bir selef gelmemiş yani. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini, mevzuları geldikçe konuşacağız menheş noktalarını tamam mı? O zaman burada diyoruz ki çoğunlukla cumhurun görüşü hep hak olur. İbn-i diyor ki, bakın şurayı unuttum, çok önemli bir laf. Ah. Diyor ki, şöyle bir şey olması az ihtimaldir. Bir dönemde, tamam mı, şehirleri, ülkeleri farklı, farklı olan yüzlerce, binlerce alim gelmiş. Hepsi ayrı ayrı şeylerde, aralarında aylarca mesafe var. Hani bugünkü gibi uçak, araba yok. Ve hepsi kendilerini tarihte ispat etmiş, kabul görmüş, onlarca nice alimler gelmiş. Ve hatta birileri birilerini belki hayatı boyunca hiç görmemiş. Hatta birileri birilerini belki hayatı boyunca hiç duymamış. Ve hepsi de bir görüş üzerinde ve çoğunluğu bu alimlerin bir görüş üzerinde toplanıyorlar. Hani bak yakın olsak biz şimdi 3 arkadaşız burada, 4 arkadaşız, 5 arkadaşız, 20 arkadaşız anlatabiliyor muyum? Ne yaparım? Ben bir görüş hepimiz de burada ilim talebesiysek ben bir görüş söylerim. Delilim de güçlüdür siz de etkilenebilirsiniz hepimiz bir aynı görüşte olabiliriz. Tamam mı? Böyle şeyler mümkün. ve aynı şehirdeyiz. Hep birbirimizi duyuyoruz. İnternet aracıyla, telefonla falan. Hani benim yakalayamadığım delili sen yakalıyorsun. Senin yakalamadığın delili o yakalıyor. Birbirimize yardım ediyoruz. Hepimiz böyle aynı görüşte olabiliyoruz. Bak bu mümkündür. Ama düşün. Hayatında hiçbir birbirini görmemiş bunlar. Ve aralarında aylarca mesafe var. Ve içtihat ediyorlar. Aynı sonuca varıyorlar. Belki birinin ulaşamadığı delile ebri ulaşamamış. Onun ulaşamadığını o ulaşamamış. Anlatabiliyor muyum? Onun lügattan anladığını o anlamamış. Onun lügattan anladığını o farklı görmüş. Onun nasih gördüğünü o görmemiş. Onun mutlak gördüğünü o mukayyet görmüş belki. Ama buna rağmen fikirler ne yapmış? Birleşmiş. Diyor ki işte böyle bir şey düşünülemez. Yani şu manada çok şai olması, böyle çok meşhur olması düşünülemez bunun hilafının. biliyor muyum? O yüzden diyor çoğunlukla cumhurun görüşü haktır. Bu kadar alimler ayrı ayrı hayatında birbirini görmemiş, duymamış... Birbirlerinden bir ilmi destek almadığı halde iştahat ederek aynı sonuca varmaları çok varmaları çok acayip bir şeydir. Bundan dolayı cumhurun görüşü çoğunlukla hak olur. Ama bunda icma olmadığı için cumhur, çünkü çoğunluğu diyoruz, olmadığı için al, ilim talebesi cumhurun hilafını seçebilir. Eğer deliller onu mutmayın ediyorsa. Bir şartla cumhurun görüşüne ne yapmayacak? Karşı çıkmayacak. Bu kesinlikle sünnete muhalefettir demeyecek. Bu benim anlayışıma muhalefettir der. Cumhur'a göre de sen sünnete muhalefetsin. O zaman o mantıkla bakarsak. Anlatabiliyor muyum? Heh. Alimler birbirlerine desin. Bunun yaptığı bidat, bunun yaptığı şey ayrı bir mevzu. O çok farklı, başlı başına e, fıkh edilmesi gereken bir e, tavırdır alimlerin. Tamam. Dördüncü hilafın dördüncü mertebesi de Meselede öyle bir görüş var ki Yani tamamıyla Ümmetin yarısı A demiş yarısı B demiş Yani hangisi cumhur hangisi Hangi alimler daha çok Ayırt edemiyorsun Burada olay çok rahattır İlim talebesi buradan kalbinin mutmain olduğunu Delillerle alır avamda dilediğini taklit eder Hiçbir sorun yok yani tamam burada Ama cumhurda avamın yapması gereken Avam cumhuru taklit etsin Avam, avam cumhuru taklit etsin İcmada cum, e, Avam ilim talebesi diye bir ayrım yok Onu anlattık ilk ve ikinci mertebede. Üçüncü mertebede ilim talebesi ise delile tabi olur. Delile tabi olur. Ama ilim talebesi ise ee, biraz kalbi meylettiği halde şüphe içindeyse yine cumhurat tabi olabilir. Tamam mı? Ama avamın yapması gereken ise avamın en güzel edebi burada. Ya memleketinde tanıdığı güvendiği bir ilim ehlinin sorur fetvasını alır, delili sormasına gerek yok ve sormaması gerek Bazı noktalarda daha uygundur delili avam için. Eğer ihtilaf eee eğer avam şu fetvayı biliyorsa bu konuda konuda ihtilaf var ve alimler iki kısım tamamıyla dilediğini taklide edebilir. Ama avamın daha çok yapması gereken tanıdığı güvendiği birisine telefon açıp veya yanına gidip hocam selamünaleyküm aleykümselam kadına değmek abdesti bozar mı bozmaz? Bozar veya bozmaz. Tamam hocam selamünaleyküm gider. Ve bunun peşine düşmez bir daha. Hoca doğru mu söyledi? Söylemedim. Bu selef-i Sonra güveniyorsan selefse, şeyse tamam mı? Bir, bir, bir insan bir insandan hadis alıyor. Mühinsan sika. İyi yıl bir de araştırayım bakayım. Acaba bunun bir yalan sokmuş mudur araya. Bunlar selef-i menhece değil. Abham zaten meseleyi ayırt etme şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Burayı anladık inşallah. Evet inşallah bugün e, şimdi dersimize geçelim kitaba. Evet Akhir buyur. Sesli inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve selat ve selamu Okuduğumuz kitap Tahrid kitabı. E, birinci bab suların hükümleri vardı. Ondan önce ilk e, kitabın ismi Taharet Kitabı. Müellif diyor ki Taharet Kitabı. Evet. Şimdi Müellif Rahimullah ne diyor? Taharet Kitabı. Şimdi fukahaların cumhurunun menhecidir bu. Kitaplarına taharetle başlarlar. Tahareti namazın önüne alırlar. Şimdi şuna şöyle bir ön mukaddime yapalım. Şimdi İslam'da Zahiri ameller olarak zahiri amellerin en büyüğü namazdır. En büyükleri arasında ne vardır? Namaz vardır zahiri amellerin. Şimdi o yüzden bazı ailemler diyor ki aslında müellif keşke namazla başlasaydı. Neden? Çünkü namaz bir kere İslam'ın en büyük neydir? Zahiri amellerindendir. O yüzden keşke onu öne alsaydı. Hem müellif için diyorlar İbn-i için. Tamam. Hem de Kim için diyorlar bunu? Muhaddisler için. Mesela muhaddisler kitaplarına bak. Taharet kitabı, namaz kitabı, ilim kitabı, vahiy kitabı vesaire Anlatabiliyor muyum? Keza keş, keza diğer, diğer fukahalar içinde. Taharetle başlayan diğer fukahalar içinde. Bazı itiraz getirerek diyorlar ki keşke taharetle başlasaydı. Biz de diyoruz ki. Fakihlerin hatta muhaddislerin çoğunun izlediği yol kitaplarına taharetle başlamasıdır. Şimdi. Namazla başlaması gerekir diyen kişiler, diyorlar ki mesela Muaz ibn-i Ceber hadisine bakalım. Nebis Aleyhisselam akilden sonra neden bahsediyor Muaz'a? Yani ne anlat diyor onlara. İşte şehadetten sonra ne anlat. Onlara bildir ki Allah gece ve gündüz içinde beş vakit namazı kendilerine ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Diyorlar ki bakın Nebis Aleyhisselam direkt namazla başladı. O yüzden müellifler kitapları da namazla başlasalardı, bu onlar için ilmen başlamasıdır. Kitapları tertip etmede, Bapları kitaplarında tertip etmede sünnete daha uygun olurdu diyorlar. Tamam mı? Burayı anladık. Ancak diyoruz ki Allahu u Alem fukahaların çoğunluğunun uyguladığı bu usul yani tahaletle başlama usülü daha uygun sünnete. Sünnete daha uygun ve e, dinin fıkhın mantığına daha uygun. Neden? Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا كُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ فَقْسِلِي Ey iman edenler namaza kalktığı zaman ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın. Bakın abdest fiilini namazdan önce aldı bu bir. İkincisi namaz abdestin şartı mıdır? Şey abdest namazın şartı mıdır? Şartıdır. Her zaman şart meşruta nedir? Mukaddemdir. Yani şart şart kılınan o şeyden yani yapılması için her zaman nedir? Daha önce gelir. Anlatabiliyor muyum? Ben önce namaza durayım sonra kıbleye döneyim. Olmaz. Önce kıbleye döneceksin sonra namaza duracaksın. Bir şey ne şartsa o öne alınır. 2. Muaz bin Cebel hadisine geldiğimizde bu ölçü olmaz. Neden ölçü olmaz? Şimdi Allah Resulü diyor ki ona gece ve gündüz içinde 5 vakit namazı anlat. Güzel. Muaz namazı anlattı. Sonra bir şeyler daha anlattı, bıraktı. Bu insanların namaza sahih mi? Layyak billahu salatu ahaderikum izahdase hatta yatawadda. Allah sizden birisinin hades olan, yani kendisinde hades bulunan birisinin Ta ki abdest alıncaya kadar ne yapmaz? Namazını kabul etmez. Bakın her zaman mukaddemdir. İki, namaz neye mukaddemdir? Şey, nam, e, abdest neye mukaddemdir? Namaza mukaddemdir. Önce yapılır. Bu hissi olarak söylüyorum. Bak şer'i olarak değil. Hissi olarak da bir insan önce ne yapar? Abdest alır. Değil mi? Abdest alır. Bu hissen bile abdest almak öndedir. Anlatabiliyor muyum? İki, Nebi Saselemin fiillerinde. Ebu Sallallahu aleyhi namaza kalktığı zaman ne yapar? ise abdest alırdı. Gece uykudan kalkıp namaz kılacağı zaman abdest alması gibi. Anlatabiliyor muyum? Ala kulli bunda bir sorun yok. Ancak bakın o yüzden alimler diyor ki İslam'ın zahiri olarak en büyük ameli namaz. Namaz içinde namazın anahtarı da abdest. Namaz içinde gerekli olan şey abdest. O yüzden alimler taharet kısmını namaz kısmının neyini almışlar? Önünü almışlar. Tamam Burada herhangi bir sorun yok. Evet. Buyur. Böyle Fırayimullah diyor ki suların hükümleri bağlı. Evet. Şimdi taharet kitabı içinde birçok baplara ayrılır. Nasıl ki namaz kitabı içinde birçok baplara ayrılırsa nasıl ki Ee, namaz kitabı içinde birçok babları içeriyorsa, oruç içinde birçok babları içeriyorsa, taharet de içinde birçok babları içerir. Yani her kitap içinde bab içerir. Konu içerir. Şimdi <gülüyor> müellif diyor ki Rahim Allah, suların hükümleri babı. Şimdi, dedik ki taharet namazdan önce geldiği için taharet öne alınmıştır. Peki taharet içinde de bir sürü baplar var. Bu bablardan neden suların hükümleri babı ön alınmıştır? Şimdi Taharette hangi baplar var? Bakın bizim okuyacağımız kitabın taharetindeki bapların başlıkları. 1- Suların hükümleri babı 2- katlar babı 3- Hacet giderme babı 4- Abdest alma babı 5- Misvak, Sivak kullanma babı 6- Mesler üzerine mes babı 7- Abdestli bozan şeyler babı 8- Cünüplükten gusletme babı 9- Temmün babı 10- Hayız babı 11- Nifas babı. Bunların hepsi taharetin içinde Mustakil olarak baplardır, konulardır. Şimdi bunların içinden peki neden suyu öne aldı? Muallif Rahim Allah. He, şimdi bundan önce şunu söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Bakın. Dedik ya tahareti öne aldı kitap olarak. Çünkü en önemli amel namazdır. Namazdan önce de fiiliyat olarak taharet gelir. Bazı alimler ne yapmıştır? Mesela İmam Malik gibi. Mesela Bukhari'de taharetle başlamıştır. Fıkıh, kitap, fıkıh bölümüne geçtiği zaman sahib Bukhari'de. Muhaddisler de bu yolu izlemiştir. Ama mesela hepsinin kendine göre bir mantığı vardır. Taharet öne geçirenlerin mantığı, tahareti namazın önüne geçirenlerin mantığını anlattık. İmam Malik mesela muvatta da bab-ı mevakit salat diye başlar. Namazın vakitleri babı. Namazın vakitleri babı. Bunun da ilmi olarak çok büyük bir mantığı vardır. Hadis-i bunu açıklar. İmam Mali muvattalarını şerh edenler, alimler bunları açıklarlar. Şimdi en zahiri amel ne dahi En önemli namaz. Öncesinde ne gelir? Taharet. Peki taharet ne zaman vacip olur? Vakit girdiğinde, vakit girdiğinde vacip olur. Vakit girdiği zaman o giren vakit içerisinde abdest alman vacip eğer abdestin yoksa. O yüzden İmam Malik ne yapmıştır? Namaz vakitlerini ön almıştır. Bakın onun da kendine göre neyi var? Sıralamada şeyleri var. Bir gün Selef alimlerimizden bir tanesi günümüzün, bakın ne kadar önemli bunlar. Selef alimlerimizden bir tanesi Şia alimlerinden bir tanesine reddiye veriyor. Böyle bir 600-700 sayfalık bir kitap. Günümüz alimlerinden. Benim de ders halkısında iki sene boyunca okuduğum birisi. İlk itirazı, sen ne zannedersin işte sahabelere küfür ediyor. İşte şunu değil mi? İlk itirazı ne biliyor musun? Diyor ki bu adamın kitabında cahil olduğunu gösterir. Kitap tertibinde... Hiçbir ilmi yoktu diyor adamın. Önce gelmesi gereken şeyi sonraya almış. sonra Demek ki bu adam hiç eski kitapları, alimlerin halkalarında vesaire hiçbir ilim mantığı izlememiş bu adam. En büyük cehaleti buradan ortaya çıkar. Eskiden alimler sıralamada hata yaptığı zaman, alimler demeyin bunlara alim denmez de, sıralamada e, selefin menhecine uygun bir sıralama veya ilmi bir mantığa dayanan bir sıralama yapmadığı zaman onlar itibar almaz. Ne dersleri ne şeyleri. Mesela düşün ki öyle bir ortamda yaşıyorsun ki bir gün adam iman anlatıyor, ertesi gün namaz nasıl kılınır, ertesi gün rububiyet tevhidi ne, ikinci gün malikilerin namazda kaç tane hatası var, ebürsü gün şialara bir gün reddiye verelim, etesi etesi gün hadi gel Mutesile'ye bir ders yapalım. Bunların hiçbirinin selef menhecinde yok ders halkalarında. Ve bunların hiçbiri de talebe yetişmez. Ve tarihte bunları yazmıştır, tecrübe edilmiştir ki böyle ortamlardan, böyle halkalardan ilim talebesi çıkmaz. Kafa karma karmakarışlıktır. Her şey yarım yamalak biliyor. Her şeyi yarım yamalak biliyor. Evet, fıkıh konuşalım. Ne konuşalım? İşte oruçtan iki cümle anlatalım. O soru sor, o soru sor. Orucu bozar? Bitti. Oruç çözdük artık. Bir de oruç. Bitti. Ebürü gelir. Evet. Hanifi kaç tane hata yapmış? Fatih'e okunur mu okunmaz mı? Ders bu. 45 dakika bu konuşulur. Hiçbir ilim şeyi yok. Sen bir fıkıh yapacağım Bunun bir düzeni var. Bab sıralamaları var. Anlatabiliyor muyum? O i, o ilim ehlinin o şiaya ev, ilk attığı laflardan bir tanesi diyor ki onun kitabını okuduğunda reddiye verecek ki ya onun yazdığı bir kitaba. Bir kitap yazıyor bu şia. Diyor ki ben sünniydim şia oldum. Bu yalan iftira. Dünyada iftiralandı zaten bu. Şiilerin bile birçoğu bunun iftira olduğunu bildi. Bir tane adam var. Meşhurdur şiirlerin arasında. Ben sünniydim diyor. Selefi oldum diyor. Şey, e, sünniydim diyor, şia oldum diyor, hakkı buldum bir kitap yazıyor. Sünnilere reddiye. Tamam mı? Bu bir kere adam yalancı. o e, En baştan beri şia, ajan bu yani. Tamam mı? Hatta kimin ajanı belli değil. Allah alem Amerikan ajanı orada da yaşıyor zaten. Anladın mı? Onu barındırmışlar orada krallar gibi. Bu adam yazıyor şimdi bir kitap. Tamam, adamın Arapçası süper olabilir. Arapçası var. Bazı şüphelerine belki birçok işte... Avan veya yeni başlığının talebesi cevap veremeyebilir kitaplara. Sorun o değil. Alıyor, benim hocam alıyor, buna bir kitap yazıyor. Yıllar önce yazıyor tabi bu kitabı. İlk şeylerinden bir tanesi daha mukaddime kısmında. Bu kitabı okuduğumda diyor ilk bana zahir olan şey, bak bizim alimlerimiz adaletlidir, hiçbir zaman birisine saldırayım diye saldırmaz. Varsa onu söyler. İlk diyor gözüme çarpan bu adamın cehaletidir diyor. Kitapta hiçbir sıralama yok diyor. Hiçbir ilmi tertibat yok diyor hiç diyor ilim ehlinin menhecine uygun telif yapmamış diyor. Bir konu. Derslerde de böyledir. Sesli derslerde de bu böyledir. İlimin selefin ilminde bir ilmi alıp baştan sona sıralamayla okuma vardır. Böyle bedebe gibi hurra oradan bir görüş, oradan bir parça, oradan bir şey olmaz mı? Böyle bir menheç yok yani. Alimlere terstir bu menheç, tamam? Mı? O yüzden biz bunlara değiniyoruz. Yani bugün kitap yazacak, yazacağınız zaman veya bir ilmi tertibat yapacağınız zaman Bugün Türkiye'de tekfircilere mesela reddiye dersi yapılmıyor mu? E hangi susuyan insanı doyuruyor bu? Hangi açı doyuruyor bu? Bir ilmi sıralama, bir tertibat yok ki. Evet, Maide 44'ü bugün işliyoruz. E bitti. E adamın bin tane delili var. Maide 44 mi sadece? He? E usülde adamın getirdiği bir sürü şeyler var. Adam senin alimlerinden onla ağırca nas getiriyor. Ama tabii bizim cevabımız kolay. Alimleri takmadığımız için tekfircinin o halimden getirmesi bizi pek ilgilendirmiyor yani. Anakulihal. Anlatabiliyor muyum olayı? E tekfirciler hadi bugün ne işleyelim? Bugün şu Bugün hepimiz şimdi şeyiz ya tam tevhid ehliyiz. Tekfirciler değiliz ya. Şimdi ne, neden değiliz? E, çünkü çok güzel çözdük meseleleri. Hallettik. Bütün tekfircilerin şüpheleri bizim için basit. Ama sonra bir e, soru at ortaya. Soru at bakayım. Tekfirin şartları kaç tane? Hemen bir rakam ver. Hemen bir rakam ver. Beş. Say. At, dedi, dedi, dedi. Müşkilattır. Yıllarca tekfir dersi işlenir. Tekfirleri diye dersi işlenir. Ama hiçbir tertip düzen yoktur. Oradan bir parça ondan bir. Her şey yarım yamalak kalır. Her şey yarım yamalak kalır. Anlatabiliyor muyum? Her şey yirmi yamak kalır. Usul olmadığı zaman mı böyledir yani? Anlatabiliyor muyum? Bunlar olmaz. Selefin menhecine ters bunlar. O yüzden bir insan alimlerin menhecinden bir adım bir men menhecinden ve fehminden bir adım kayarsa işte o helak yoluna girmiştir. Artık ne zaman helak olacağı Allah'ın kaderindedir. Tamam O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. O yüzden bunları anlatıyoruz. Ya bana ne mi Elif? Niye tarateh almış canım? Girsene fıkha böyle yok. Böyle dersen git bunu âlimlere lafat. Buhari şerh bu İmam Hacer'e lafat. İmam Aynî'ye lafat. Onlara gider bu lafların. İbn Teymiyye'ye lafat. İbn Teymiyye bu kitabı şerh etmiştir. Umdatü'l-fıkh şerh etmiştir. İbn Teymi. Git lafat. İbni Teymiyye bir kitap yazıyor. Kavâidü'n-nurâniyye diye. Tamam mı? Ancak onu alim olan anlar. Ancak onu alim olan anlar. Bir insan 20 sene ilim okusun o kavaiidin nuraniyeyi alim olmadıktan sonra, bir ders halkasında olmadıktan sonra hakkıyla anlayamaz, fıkh edemez. Tamam mı? Onu günümüzün en büyük alimlerinden bir kişi şerh etmiş ders halkalarında küçük bir kısmını. Kitap baştan sona ne biliyor musun? 500-600 sayfalık bir kitap. Baştan sona neyi biliyor musun? Şu alim şu kitabı neden ön almış? Şu bab başlığı neden ön almış? Şu neden şu bab ağırlık vermiş de şu kitabında şuna niye bu kadar ağırlık verme, vermemiş? Malikilerin mutakassis olduğu bab başlıkları nelerdir? Konular nelerdir? Hep bu tip şeyler üzerine. Ve alimler buna özel önem verip derslerde işlemişlerdir yıllarca. Tamam? Evet. Şimdi müellif ne dedi? O, aynı yeri bir daha inşallah. Velif Rahimullah diyor ki suların hükümleri babı. Evet. Suların hükümleri babı. Taharetin. Dedi ki taharet içinde bapları ayrılır. Taharet içinde bapları ayrılır. Peki. Yeni bir soru geliyor. Müellif Rahimullah taharet kitabını yazdı, telif etti. Öne aldı kitabının içinde. Peki taharetin içinde neden suyu öne aldı? Çünkü taharet üzere asıl olan Mesela bir insan der ki, temmümle de taharet hasıl oluyor. Veya taharetin içinde şey de var. Tuvalet de var. Tuvalet adabı da var. E tuvalet adabını ön alsaydı. Çünkü adam suya gitmeden önce tuvalet var. Bu bir mantıktır. Değil mi? Hayız'ı niye ön almadı? Değil mi? Misva'ı neden ön almadı? Diyoruz ki, İslam'da zahira ameller arasındaki En önemli amel namazdır. Namazı taharet takip eder. Taharet de aslen neyle olur? Suyla olur. O yüzden müellif rahim-i Teala suların hükümleri babını ön almıştır. Burayı da anladık. İnşallah bir sorun yok. Dikkat et müellif suların hükümleri babı diyor. Suyun hükmü demiyor. Yani çoğul kullanmış. Ne diyor? Kitab-u tahara. Taharet kitabı. Bab-u ahkam-il miyâh. Suların hükümleri babı. Suyun hükmü ne nedir demiyor. Neden? Buradan işaret var ki müellifte. Buradan işaret var ki müellifte. Suların hükümleri şey. Sular kısımlar ayrılır. Bundan dolayı çoğulunu kullandı. Çünkü el miyâh cem'u ma'a. Burada Arapçasında geçen miyah kelimesi ma'n çoğdur, ma çoğuldur, ma'da su demek. Miyah sular. Suların hükümleri dediği an biz anlıyoruz ki sular kısımlara ayrılır. Şimdi bakın. Metinler bunlar ilmi metinlerdir. İlk derste anlattık. Metinlerde müellifler öyle cümleler kullanırlar ki bir cümle içinde 15-20 şey anlatmak ister müellif. Bazı bazen bir alimler bir cümleyi 200 sayfa anlatırlar. Şerh ederler. Ve her kullandıkları cümlenin altında kasıtlar vardır. Her kullandıkları cümle başlı başına, içinden istilal edilebilecek cümledir. Birçok mevzu istilal edilebilecek bir cümledir. Bakın mesela, örnek. Abdest babını aç bir ahi. Abdest babını aç. Bu taharet kitabının abdest kısmını aç bakayım. Bu tercüme kısmı, bu tercüme kısmı, Adamdan ter getiriyor bazen. Müellif'in kastığını yakalayabilmek için. E, hele bunu ilim halkasında okumazsam bunu, istersen en iyi bilen Arapça ol. Ay, Arapça en iyi bilen kişi ol. Önemli değildir. Şimdi abdest babı oku. Bak şimdi kakıya. abdest amellerinden sünnet olanlar diyor değil mi? Evet. Heh. Oraya oku bakayım. 3. sayfa kitapta. Evet. Müellif diyor ki abdest amellerinden sünnet olanlar besmele çekmek Elleri evet, bileklere. bileklere kadar yıkamak, oruçlu olma hali hariç e, mazmaza da ve istişnatı mübala yapmak, evet. sakalları ve parmakları ilerlemek, kulakları mesh etmek. Şimdi burayı biraz daha sesli oku. Kulakları mesh etmekten sonraki kısmı. Evet. Sağ tarafları sol taraflarından önce yıkamak. Bak şimdi. Diyor ki... Abdest amellerinden sünnet olanlar. Besmele çekmek. Var mı bir sorun? Yok. Anlamayla alakalı. Elleri bileklere kadar yıkamak. Var mı? Yok. yok. Oruçlu olma hali müstesna. Yani oruçsuz bir, oruç tutmayan bir insan için düşün. Mazmazada ve istinşakta mübalağa yapmak. Var mı bir sorun? Yok. yok. Sakalları ve parmakları hilallemek. Var mı? Pek yok. Sakalları ve parmakları hilallemek. Hilallemek. Hah. Tamam. Kulakları meshetmek. Sağ tarafları sol taraflardan önce yıkamak. Ya bu nasıl bir Türkçe ya? Sağ tarafları sol taraflardan önce yıkamak. E ne yapayım? Türkçe karşılamıyor ki. Ha. Halbuki tam orijinal ben yine biraz Türkçeleştirmeye çalıştım. Biraz yumuşattım kelimeyi. Bir ke taraf kelimesini yine ekledim ben. Orijinal tercüme yapsam sağları sollardan önce yıkamak diye tercüme yapardım. Nasıl bu ya? Sağları sollardan önce. Niçin demiyoruz biz müellif veya niçin demiyor? Sol uzuvları değil mi? Sol abdest uzuvlarını şey sağ abdest uzuvlarını sol abdest uzuvlarından önce yıkamak. Yapsaydı ne kadar daha güzel olurdu değil mi Türkçesi? Diye bakıyoruz. Ama işte bu bizim böyle kıt ilmimizle baktığımız. Kıt. Böyle. Bunu bir, belki bir, Türkiye'deki bir mütercime versem bunu aynen öyle çevirdi ben eminim. Aynen şöyle çevirdi. Sağ uzuvları te, tefsirli bir tercüme yapardı mecbur hissedip. Sağ uzuvları sol uzuvlardan önce yıkamak bu da müellifin kastını tamamıyla helak etmiş olur. İlmi bir noktası var onun yeri geldiğini anlatacağız. Tamamıyla batıl etmiş olur. Özel bir şeyi var müellifin. Sağları sollardan önce yıkayın. Niçin sağ uzuv demiyor? Değil mi? Evet, kulağa hoş gelmiyor Sağları sollardan önce yıkamak. İnsan adam gibi söyler diye insan aklına geliyor değil mi? Desin ki müellif akıl veriyoruz ya şimdi müellifi. Ya sağ abdest uzuvlarını sol abdest uzuvlarından önce yıkamak. Ama değil işte. O yüzden bunun Türkçesi çok güzel beklemeyeceksin bu tercümeyi. Çok güzel Türkçeleştirdin mi ilmi istillal noktalarının hepsini hasbetmen lazım. Tamam bunların hepsinde kaset var yani. Bak şimdi şurayı okuyayım ben. Nasıl ben mesela atıyorum tercüme yapmışım diyorum ki su temiz yaratılmıştır. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyleriyle tahare tahsil olmaz. Biraz böyle ağır gelebiliyor değil mi? Türkçesi böyle kulağı böyle kaşıyor belki değil mi? Ama mecbur. Şöyle de çevirebilirdim. Yani çok mu zor? Su temiz yaratılmıştır. Temiz yaratılan bu su, abdestsizliği, cünüplüğü kaldırmada ve pisliği kaldırmada kullanılır. Değil mi? Suyun dışındaki sıvı herhangi bir şeyle temizlik gerçekleşmez. Böyle de yapabilirim. Ama bunların hepsinin müellifin kasıtları var bu cümlelerde. Ve orijinalliğinin dışına çıkamıyorsun. Ağır olsun. Biz şerh edeceğiz, anlatacağız inşallah. Bunların hepsi kalkacak, tamam mı? Evet. Bunu da anladık, suların hükümleri babı, değil mi? Tufadallah. <gülüyor> <gülüyor> Velif Rahimullah diyor ki, su temiz yaratılmıştır. Evet. Su temiz yaratılmıştır. Şimdi öncelikle müellif burada ne diyor? Diyor ki yani su, bizim bildiğimiz bu su, Allah Azze ve Celle'nin insanlara vermiş olduğu bu su, Allah tarafından nedir? Temiz yaratılmıştır. Suyun temiz yaratıldığı da icma var. Suyun temiz yaratıldığında icma var. Ancak bunu mesela bu icmayı İbn-i Rüşd, Bidayet-ül Miçtehid'de ne yapar? Zikreder. Ancak deniz suyu hariç. Onda deniz suyu hariç. Onda ihtilaf varit olmuştur ama ihtilaf şas kalmıştır. İcmayı bozmamıştır. Tamam. O da bazı sahabelerden, İbni Ömer gibi vesaire, başkaları da var. Sahih senetle onlardan deniz suyun, su hakkında itirazlar gelmiştir kullanılmasıyla alakalı. Ve bunla, bunlar şaz ihtilaftır. Çünkü onlardan sonra icma münakid olmuştur, bağlanmıştır. Tamam. Evet. Buna delil olarak Allah Kur'an'da buyuruyor ki وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً لُيُطَهِّرَكُمْ بِهِ O sizin Sizi temizlemek için gökten ne yapar? Temiz su indirir. Tamam mı? O size gökten, size ne yapar? Temiz su indirir. Bunda bir sorun yok. Tamam mı? Evet, buyur. Möylül Rahimullah diyor ki, Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Evet. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Yani ne demek? Müellif Rahimullah diyor ki, bu su, Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin bizi temizlemek için indirdiği bu su, insanları hadeslerden ve necasetlerden temizler. Yani hades halini ortadan kaldırır veya pisliği izale eder. şer Şer'an kabul edilen, dinin pis saydığı bu pisliği ne yapar? Ortadan kaldırır. Şimdi şimdi hades nedir? Bu çok önemli, aleyha. Hades nedir? Ş şimdi öncelikle burada necasetler diyor ve hades diyor. Şimdi hadesler ve necasetler diyor. Hadesler hadesin çoğuludur. Tamam? Hadesin çoğuludur. Burada hades Alimler diyor ki: "Vasfun yakumu bil beden yemne'u min salati ve nahviha mimma tushtaratu lahu Bu ıslahı manasıdır hadisin. Hades bedende var olan bir vasıftır. Bu vasıf namaz ve namaz namaz gibi bazı taharetle yapılması gereken ibadetleri engeller. Tamam. Bedende varil olan bir vasıftır. Bu genel olarak ıslahi olarak bil. Ama şimdi bir de Hades'in şer'an şer mantığını yakalamamız lazım. Bakın bu ta ki taharetin en son babına kadar birazdan söyleyeceğim şeyler bizim için bir malzeme, meseleyi fıkh etme malzemesi olacak. Burası çok önemli. Bakın bu vereceğim malumat. Çok önemli. Bazı alimler bunu ders halkalarında işliyor. Çok nadirdir bunu işleyenler. Ve bunu kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Bu malumatı. Çok önemlidir. Bunu bazı alimler hepsi değil, çok nadir olarak özellikle vurgu yapıyorlar buna. Tamam mı? Şimdi hadis şudur, bakın. Bedende kişinin bedeninde vuku bulur bu hadis. Din Şeraat, şeraat, bunu bakın, din, şeraat, bu hadesi ortadan kaldırmak için tahareti sebep olarak kılmıştır. Tahareti sebep olarak kılmıştır. Ve burada hiçbir zaman taharette raci olan görüşe göre, tercih edilen raci olan görüşe göre, burası işte çok önemli vurgu yapacağım bir şey, kıyas, Yani hadesin ne olup olmadığı noktasında kıyas istidlali hiçbir zaman devreye girmez. Kıyas istidlali hiçbir zaman devreye girmez. Yani akli kıyas kıyas akli kıyas veya bu noktada hadesin ne olup ne olmadığı noktasında kıyas devreye girmez. Akıl devreye girmez. Mantık devreye girmez. Bundan dolayı herhangi bir şeyin hades olduğu herhangi bir şeyin hades olduğu dinen belli olduktan sonra başka bir şeyi de buna benzeterek, kıyas ederek bu da hadestir diyemeyiz. Şimdi hades neydi? Namaz ve buna benzer bazı amelleri engelleyen bir şeydi. Mesela işte kişinin yerlenmesi gibi abdestlikten sonra veya işte E, tuvalet ihtiyacını gidermesi gibi. ve işte e, cinsel ilişkiye girmesi gibi. Bir görüşe göre deve eti yemesi gibi. Bunlar ne? Abdesti bozan şeylerdir. Bunların ismine ne denir? Hades. Hades yani ya cünüp, abdestsizlik veya cünüplük haline denir. O zaman diyoruz ki Hades iki kısma ayrılır. Büyük Hades, küçük Hades olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük Hades cünüplük hali, büyük hades abdestlik hale. İşte Allah azze ve celle tahareti hadesi ortadan kaldırmak için sebep konmuştur. Ve bu hades sin içine akli kıyas, istidlalleri kesinlikle dahil olmaz. Yani katıksız bir katıksız bir ibadettir taharet. Katıksız bir ibadettir. Bakın Hiçbir zaman kıyas girmez. Yani tevkifidir. Din buna sınırı koymuştur, dondurulmuştur. Mesela. Diyoruz ki daha açık bir şekilde, Hades'in, Hades olduğunu, yani herhangi bir yaptığın bir fiilin Hades olduğunu tayin eden Allah Azze ve Celle'dir. Ve tayin ettiği yere kadardır bu. Bunun dışına çıkamazsın Tamam. Yani şöyle bir olay olmaz. Allah Azze ve Celle mesela bir şeyi hades olarak tayin etmiş. İşte şöyle yaptığın zaman sen hades olmuş, muhtis olmuş olursun. Yani abdestsiz veya cünüp olmuş olursun dediği zaman sen o hükmü alırsın. Sonra başka bir şeyi ona benzetmeye hakkın yok. Ha, bu da buna benziyor. O zaman bu da hades olmuş olur. Bu da abdesti bozar veya bu da insanı cünüp kılar diyemezsin. Tamam. Şimdi mesela bir görüşe göre zekere dokunmak onları tartışacağız. Bir görüşe göre kişinin erkek arada bir engel yokken yani bir bez vesaire giydiği elbise bir engel yokken çıplak elle zekerine dokunması abdesti bozar. Bazı alimler diyorlar ki tamam bu abdesti bozar. Kadınların kadınlara şehvetli olarak dokunmak da abdesti bozar. Diyorlar ki neden? Diyorlar ki zekere dokunmak bak zekere dokunmak din tarafından tayin edilmiş bir hadestir. Yani nas vardır bunun hakkında. Tamam mı? Din tarafından nas vardır bunun hakkında. Neden peki bozar? Diyorlar neden zekere dokunmak bozar? Çünkü zekere dokunmak bozmasının sebebi zekere dokunmak şehveti gerektirici. Yani insan oynarsa zekeriyle bu şehveti gerektirici bir fiiliyattır. Ve mezinin çıkmasına sebep olabilir bu. Mezinin çıkma ihtimali olduğu için zekere dokunmak abdesti bozar. Ha o zaman kadına dokunmak da zekere dokunmaya benzemiş oluyor. Çünkü o da mezinin çıkmasına sebep. Bundan dolayı kadına do şehvetli dokunmak da abdesti bozar. 3 görüş var. Bir, kadına dokunmak abdesti bozmaz. İki, kadına dokunmak abdesti bozar. 3 şehvetli dokunursan bozar. Şehvetli dokunmazsan bozmaz. Hangisi raci? Bunlar tartışacağız. Yeri geldiğinde. Tamam mı? Burayı anladık. Ama diyoruz ki dinde üçü de muhtemel. Dediğimiz gibi. Çünkü ihtimal var. Ama hangisini tercih edeceğiz o gelecek. Tamam Şimdi. Burayı anladıktan sonra. Burayı anladıktan sonra. Diyoruz ki. Buna kıya kıyas mefhumu, kıyas istidilali bu mevzuya dahil olmaz. Tamam. Şimdi bakın, bunu neden söylüyorum? Düşünün ki abdesti bozan bazı fiiliyatları düşünün. Mesela idrar. Kişinin işemesi. Tamam mı? Ne yapar? Abdestini bozar bu insan abdestli iken. Değil mi? Bu kişinin abdest abdestini bozar. Baktığın zaman başka ne bozar abdesti? Kim sayacak? Yerlenmek. Yerlenmek bozar. Başka? Hmm. bu Uyku. Hmm. Hey, uyku diyelim. Ama onda tavsilat var mı yok mu o gelecek. Başka? Peki uyku neden bozar? Yerlenme ihtimali olduğu için. Yerlenme ihtimali olduğu için diyor bir alimler. Şimdi bak yine yerlenmenin dışına çıkmadık. Hmm. Şimdi şeyi aç. Abdestli bozan... Şeyler babını aç bakayım. Müellif kaç tane diyor? Yedi tanedir diyor. Oku bakayım. Müellif diyor ki Zahimullah. Abdesi bozan şeyler babı. Bunlar 7 tanedir. Sesle. Sebileyenden, dübür ve fecir maillerinden çıkan şeyler. Sesle akı birazdan. Dübür kadar, ve? Dübür ve Heh. fecir maillerinden çıkan şeyler. Hıh. Eğer çoksa, Sebile'in dışındaki bölgelerinden çıkan pis şeyler. He, eğer çoksa, yani çoksa Sebile'in dışındaki çıkan şeyler. Şimdi bak, pis şeyler. Şimdi Sebile'inden, yani ön kişinin ön ve arka mahallinden çıkan pis şeyler ne diyor? şey Çıkan şeyler ne diyor? Abdesti, Ta bozar. Abdesti bozar. O zaman bir pisliğin çıkması gündeme geliyor. Değil mi? Peki başka? ikincisini oku. Eğer çoksa... Devam edin. He, eğer çoksa oysa sebilin Sebil dışından çıkan pis şeyler. Sebilin dışındaki yerler neresi insanda? Kulak. Yok bütün her yer ya. Niye kulak burun? İlla delik delik olacak yer değil. Kişinin bedeni normal bedeni kanasa. Tabii. Değil mi? Parmağı. Yani ön ve arka mahalden çıkabilecek her şey. Bak görüyor musun? O yüzden müellif ne diyor? Kulak, kulak, burun demiyor. Sebilin dışındaki çıkan yerler. Şimdi bak. Sebilin dışında pis ne çıkabilir? Kan. Kan bir görüşe göre pis olduğu için kan çıkabilir. Diyorlar ki o yüzden, bakın şimdi, o yüzden diyorlar ki, şeraat, din, önden ve arkadan çıkan şeyleri ne kabul etmiş? Abdesti hades kabul etmiş. Çünkü önden arkadan çıkan şeyler pistir. İşte diyorlar ki o pislik vücudun neresinden çıkarsa çıksın, o zaman abdesti bozmuş olur. Çünkü kan da bir pistir. Kan ne yapmış olur? Abdesti bozmuş olur diyorlar. Şimdi, Peki dedik ki uyku. Uyku ne? uykuda bir şeyin çıkmasına sebep. Hep böyle bakıyoruz değil mi? Hep bir şeyler çıkacak. Bunlarla alakalı olarak görüyoruz. Değil mi? Yoksa o yüzden bazı alimler ne demiştir? Şimdi peki deve eti hepsine mukarevet etti zahiren değil mi? Bütün bu abdesti bozan şeyleri. Deve eti yiyorsun alaka? O yüzden 3 mezhep Hanifi, Şafi, ve Maliki mezhebi. Deve etinden dolayı abdest almaya saklanmışlardır. Şey, deve eti abdesti bozmaz demişlerdir. Hanbeli mezhebi onlara muhalefet etmiştir. Üç mezhep Hanbeli mezhebine e, karşı cevap verirken diyorlar ki bu hades mefhumuna terstir. Çünkü hades ancak anca bir şeylerin çıkması ile alakalı olan şeydir. Tamam mı? Anca bir şeylerin çıkmasıyla olan, alakalı olan şeydir. Deve etinin ne alakası var? Bu akli kıyasa ters diyorlar. Ama ulemalar, mesela Hanbeli mezhebine tabi olan ulemalar nasıl cevap veriyorlar bunlara? Diyorlar ki hayır bu Hades, İmam Ahmet'in cevabından bir tanesidir bu. Bu Hades diyorlar, deve etinin yemenin abdesti bozma olayı din tarafından bize gelmiştir. Çünkü biz Hades'i kim tayin eder dedik şeyde? Allah-u Teala yani din. Ve Nebis Aleyhisselam tayin eder dedik. Buna kıyas dahil olmaz. Eğer kıyasın dahil olduğu, şimdi ibadetlerde bazı kısımlar vardır, onlara kıyas dahil olur. Burada özellikle o vurguyu yaptık. Neden? Bazı işgalleri çözelim diye. Diyorlar ki ya ne alakası var şimdi deve yediğin zaman abdest oluyor. Ne bir pislik çıkıyor, ne bir yerlenme, ne bir işeme, ne bir şey. Hiçbir şeyle alakası yok bunun. Diyoruz ki eğer kıyasın dahil olduğu nokta olsaydı Hades kısmı, o zaman derdi ki burada size, şey var. Haklılık payı var. Ama diyoruz ki tercih edilen görüşe göre burada Hades'e, Hades mefhumuna kıyas dahil olmaz. Hades'in ne olduğunu belirleyen dindir. Hiçbir sebep olması gerekmez. Hiçbir sebep zikredilmesi mantıklı hiçbir sebep zikredilmesi gerekmez. Aynı kan üzerinde. De kan evet. Bunu tartışacağız. Evet. Şimdi e, sadece yani bunu söyleyenler mesela kanın çıkması Abdesti bozar işte vücuttan pis bir şey çıktığı içindir. Sadece bu delili getirmiyorlar. Başka deliller de getiriyorlar. Şey kanın pis olması, abdesti bozması vesaire. Evet. Şimdi şu. Kanın abdesti bozup bozmayacağı mevzusunu tartışacağız. Evet. Tamam mı? Kanın abdesti bozup bozmayacağı mevzusunu tartışacağız. Bazı alimler tartış, bozar diyor. Bazı alimler bozmaz diyor. Tartışacağız. Pis mi değil mi? Bu da tartışmalı bir konu. Her ne kadar pis olmadığı zayıf bir görüşse de. Pis değil diyen yine de alimler var. Ama o gelecek. Allahu Alem pistir. Tamam. Şimdi burayı da anladık inşallah. Evet. Ne kadar e, oldu ders? Bir saat oldu. E, neyse bu cümleyi bitirelim öyle geçelim o zaman. Biz daha uzun işlemeye düşünüyorduk değil mi? Mühelif Rahimullah diyor ki... E, e, en baştan evet. Mühelif Rahimullah diyor ki... E, Hadesler kısmından. ikinci cümle. İkinci cümle. Evet, mi? evet. Mühelif Rahimullah diyor ki... Hadeslerden ve necazetlerden temizdir. Temizler. Temizler. Temizler. O zaman Hadesi tayin eden nedir? Dindir. Necasetleri de tayin eden kimdir? Dindir. Necasetleri de tayin eden dindir. Buraya da kıyas mefhumu dahil olmaz. Kıyas mefhumu buraya da dahil olmaz. Evet. Diyor ki e, ikinci cümleyi de oku. O ikinci cümleyi de e, şerh edelim. o e, Orada bitirelim. 3 cümle mi oluyordu? Cümle oluyor. Heh, buyur. Veli Fraymullah diyor ki Ha tabi buna da şurada örnek verelim. Hadeslerden ve necasetlerden temizler bu su. Tamam. Bunun delili ne? Allah ne diyor? namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Bu hadeslerden temizlendiğine dair Maide suresi 6. ayet. Hades neydi? Kim söyleyecek? Hadis kaça ayrılır? Kim söyleyecek? Birincisi? Büyük hades. Büyük İkincisi? Küçük hades. İşte bu su büyük hadesten ve küçük hadesten temizler. Delil. Maide suresinin 6. ayet. Allah diyor ki siz ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi vesaire anlatıyor. Cünüpseniz temizlenin. Tamam? Ve necasetlerden temizler. Evet. Dedi ki burada ne var? İcma var. Su hadeslerden ve necasetlerden temizler. Bunda icma var. Necasetten temizlendi temizlediğinin delili. Bir gün Arabenin birisi geliyor ne? Mescid'in bir köşesini evet. pisliyor. Nebi sallam ne diyor? Subbu ala bevlil Arabi zenuban mimma Arabenin sidine bir kova ne yapın? Su dökün. Tamam? Evet. Buyurun. <gülüyor> Veli Framullah diyor ki Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Evet. Suyun dışındaki akıcı ve sıvı şeyler dışında e, e suyun dışındaki akıcı ve sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Suyun dışında akıcı ve sıvıcı e, akıcı ve sıvı olan ne var? Kim örnek verecek? Akıcı ve sıvı, temiz olan, suyun dışında. Çay. Çay mesela. Benzin. Meyve suyu, süt. süt vesaire tamam Bunlar suyun dışındaki neler? Sıvı şeyler. İşte müellif diyor ki suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ya suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Hangi taharet? Taharet ikiye ayrılır. Bir, hadesten taharet. İki, necasetten taharet. Yani hadesten temizlenme ve necasetten temizlenme. Hades neydi? Cünüplük hali ve abdestsizlik hali. Bunlardan taharet neyle olur? Abdestsizlik halinden taharet neyle olur? Abdestle. Cünüplükten taharet neyle olur? Gusülle. Bunu kullanacağım madde nedir? Sudur. İşte diyor ki su neden temizlermiş? Şey, ee, suyun dışındaki bu akıcı şeyler bunu temizler mi? Temizler temizlemez diyor. Peki dedi ki taharet hikay alır. Hadesten taharet ve necasetten taharet. Necasetten taharet ne? Yani dinin pis şey saydığı şeylerden temizlenmek. Tamam? İşte o zaman müellif diyor ki suyun dışındaki herhangi bir sıvı şeyle ne gusledebilirsin? Ne abdest alabilirsin? Ne de bir pisliği temizleyebilirsin. Pislik nerelerden temizlenmesi gerekir namaz kılan yer için, kişi için? Üç yerden bir bedeninden, iki elbisesinden, 3 namaz kılacağı mekandan. Allah Kur'an'da diyor ki itikaf edenler için, tavaf edenler için ne yap? ev Beytimi temizle. Hı? Bu namaz kılınacak mekana delil. Hayız kanından soruyor sahabe ne diyor Nebis Aleyhisselam hadisin sonunda? Onu suyla yıka. Bu da bedenle alakalı. Yine Arabi'nin bevrine bir kova su dökün diyor mescitte. Bu ne Namaz mekanı ile alakalı. Tamam mı? Bunların hepsinin delili var. Burayı anladık ahi. Tamam. Şimdi o zaman iki kısım var cümlede. Suyun dışındaki akıcı, sıvı şeyler ile taharet, temizlik gerçekleşmez. Hasıl olmaz. Bunda iki cümle var. Birinci kısmı, hades kısmı. Yani abdestsizlik ve, veya cünüplük hali. Bu su dışında... Başka bir şeyle ne yapmaz? Gerçekleşmez diyorlar. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi su dışında akıcı ve sıvı şeyler ile taharet, yani hadesten taharetin gerçekleşmeyeceği hakkında 4 mezhep arasında ittifak var. Yani Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbellere göre. Su dışında herhangi sıvı bir şeyle abdest hasıl olmaz. Veya gusül hasıl olmaz. Tamam mı? Yanında su yok. Ama soğuk bir çay var atıcan. İşine de yaramıyor. Bir pikniktesin, bir çöldesin su yok. Veya var ama çok az içmeye anca gider. Yani içmek için ancak yeter. Ama yanında bir termus da var. İçinde ne var? Soğuk çay var. İçemeyeceksin de bozulmuş da çay. Su da yok. Çayla mı abdest alırsın? Yoksa temmime mi gidersin? Temmime gidersin. Su yokken... Su yokken başka bir sıvı şeyle abdest alamazsın. Direkt teğmüm geçer onun yerine. Bunda ümmet arasında ne var? İcma var. Sadece bir noktada hariç. Bir noktada hariç. Nebis. Nebis. Nebis ne demek? Hurma şırası. Hurma suyu. Hurma şırası. Sadece bunda ihtilaf var. Hanifiler burada muhalefet etmiştir üç mezhebe. O zaman şafilere... Hanbelilere ve malikilere göre suyun dışında ne olursa olsun herhangi bir sıvı şeyle tahareti kaldıramazsın. Ne abdest alabilirsin ne de e, gusül alabilirsin. Hanifilere göre de aynı şekilde suyun dışındaki hiçbir sıvı şeyle ne abdest alabilirsin ne de gusül edebilirsin. Sadece bir yerde diğer 3 mezhepten, cumhurdan ayrılmışlardır hanifiler. O da nebis. Tamam O zaman diyoruz ki nebiz hariç diğer su dışındaki bütün sıvı maddeler, bakın nebiz hariç diğer bütün sıvı maddelerle temizlik olmayacağında im, im, ücme, imma, e, ümmet ne yapmıştır? İcma etmiştir. Taharet, hadesten taharetin kaldırılacağı noktada tamam mı? Nebize gelince, cumhur ulema yine yasaklamıştır bunu nebizle. Taharet, hadesten taharet kaldırılmaz. Ancak Hanifiler demiştir ki, kaldırılır. Şimdi bu görüşü biraz açalım. Nebizle abdest veya gusül edilir mi edilmez mi? Hanifiler diyor ki şey, Şafiler diyor ki edilmez. Hanbeliler diyor ki edilmez, Malikiler diyor ki edilmez. 3 görüşe göre. Hasanul el Basri ve Şam'ın alimi İmam el Evzaî selef alimlerimizden diyorlar ki Nebiz ile abdest alınır. Veya gusül edilir. Su olsa da, olmasa da. Hı. Tamam. Bakın su olsa da, olmasa da. Diyelim ki bir insan kendi evinde bir kova şey var. Hurma şırası var. Tamam. Hurma şırası. Suyu da var normal evinde. Su olduğu halde nebizle ne yapabilir? Boşunca, su da olsa gidip o nebizle ne yapabilir? Abdest. Alabilir veya gusül edebilir. Bu kimin görüşü? Hasan-ül Basri. Basri ve El-Evza'i. İkisi de selef alimlerimizden. Hı. Niye Hanifileri saymadık? Demin Hanifi dedin. O, o, şundan dolayı saymadım. Ebu Hanife'den ve İmam Veki'ten veya İmam İkrim onu önümüzdeki ders teyit ettireyim inşallah. Şu an aklımda yok. İmam Vaki' veya İmam İkreme'den. Onların görüşü ise bu bunların görüşü ise diyorlar ki ne bizle abdest alınır veya gusül edilir bir şartla su su yoksa su yoksa. Su yoksa. Ha, su yoksa. anladık mı? Ama cumhur diyor ki su yoksa nebiz varsa yine abdest alamazsın sen. Direkt teyemmüme geçmen lazım. Sadece Basri ve Evzai Sadece, Basri ve İmam Ebfâ diyor. Su olsa da olmasa da. Tamam. O zaman Cumhur ulema diyor ki su yoksa ne? Abdest şey ne biz su yoksa ne biz varsa dahi abdest veya gusül edilmez ona bizle. Cumhur ulemaya birileri muhalefet ediyor. Bu muhalefet edenler aralarında ikiye ayrılıyor. Bir Hasan el Basri ve İmam Ebfzai diyor ki hayır ne bizle alabilirsin. Su olsa da olmasa da. Ebu Hanife de diyor ki ne bizle alabilirsin ve İkreme veya e, veki ikisinden biri Allah alem ikreme de büyük ihtimal. Ebu Hanife ve İmam İkrim'e de diyor ki evet nebizle abdest alınır veya gusledilir bir şartla. Nedir o şart? Su, Su yokken. yokken. Tamam. Şimdi Erracih allah Allahu Alem racih olan burada raci olana geçmeden önce bunların delillerini bir söyleyeyim inşallah. Şimdi sünenlerde bir rivayet var. Sünenlerde bir rivayet var. Bu cin olayını biliyorsunuz. Cin gecesi Mekke'de olan. Kur'an dinleme olayı falan var ya. Cin gecesi Mekke'deki olay. İbni Mesud, e, Sünenlerde rivayet var. İbni Mesud da Nebisa Selem'le beraber. Nebisa Selem ondan ayrılıyor İbni Mesud'dan. Sonra İbni Mesud'un yanına geliyor. İbni Mesud'un yanına geliyor diyor ki su var mı sende? Yanında su var mı? Abdest alacak yani Nebis Aleyhisselam. E, vakit de fecir namaza vakti, sabah namazı vakti. Şeyde diyor ki, elinde de bir e, kap var İbni Mesud'un. Su yok diyor Ya Resulullah, nebiz var. Su yok, nebiz var. Diyorlar ki, su yok, nebiz var. Diyorlar ki, Nebis Aleyhisselam de diyor ki, Mahun tahur, e, pardon, temratun qaybe ve ma untahur. Hurma ne güzel bir yiyecektir. Su da ne güzel bir sudur. Su da yani ne güzel bir sudur. Sonra tutuyor onunla abdest alıyor Bunlar sünnenlerde sahih. Sünnenlerde mevcut pribaret. Tamam. şey diyor ki, Hasanul Basri ve Evza'i. Bakın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem me Nebiz geldi. Nebis sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacaktı. Abdest suyundan e, suyu sorduğunda İbn-i Mesud ona dedi ki nebis var. Nebis sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki nebis temizdir ve hurma da güzel bir yiyecektir. Yani su olsaydı da Allah Resulü suyla alırdı ama nebisle almasına yine engel yok burada. Çünkü nebise bir illet getiriyor Allah Resulü. Diyor ki temizdir diyor. Demek ki su olsa da olmasa da kullanılabilir nebis. Abdest için. Evet. tamam Çünkü Allah Resulü ona bir vasıf getiriyor. Nedir? Temratun tayyibe ve ma untahur. Hurma ne güzel bir yiyecektir. Suyu da temizdir ve onunla abdest alıyor. İmam Evza'ya diyor ki Allah Resulü'nün orada temiz demesi ona demek ki temizlenecek bir madde. İster su olsun ister olmasın. Evet. Tamam Bunların delili bu. Ebu Hanife ve İkrim'e şu anda Zannım iyice galipleşti İkrim olduğuna dair. Tamam İkrim'e Diyor ki tabi Ali radiyallahu da Rivayet var. Nebizle Abdest alınacağına dair ama bu Ali radiyallahu anh'tan Sahih değil. Tamam. İmam İkrim'e ve Ebu Hanife'de diyor ki nebizle Abdest alınır ama su yoksa Abdest alınır. Delil yine aynı hadisi getiriyorlar. Çünkü Allah Resulü önce suyu sordu. Su yok Dedi İbni Mesud. Su yok deyince Ne var? İşte nebiz var. Allah arşında bunun üzerine nebiz temizdir dedi falan. Tamam mı? Cumhur ulema buna karşı çıktı. Cumhur ulema ne yaptı buna? Karşı çıktı. Yani Hanefiler, Hanbeli, şey, Şafiler, Hanbeliler ve Malikiler ne diyorlar? Diyorlar ki hayır. Su yoksa veya varsa şey, su yoksa evet kesinlikle nebize gidemezsin. Direkt teyemmüme geçmek zorundasın. Neden? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? kalam tecidu ma'an fetayammamu sa'idan tayyibah eğer su bulamazsanız ne yapın abdest alın suyun olmamasıyla olmamasıyla birlikte direkt neye intikal ettirdi Allah resulü şey Allah temiz toprağı. doğru mu diyorlar ki işte buradan anlaşıyor anlıyoruz ki üçüncü bir kısım yok eğer nebiz temiz Temizlenen bir madde olsaydı, kendisiyle abdest veya gusül edilen bir madde olsaydı, topraktan önce onun zikredilmesi gerekirdi. Allah 3 üçüncü bir kısma geçemezdi. Bu dine ters. Değil mi? Düşün ki nebiz varsa sen teğmüme geçemezsin. Caizil Allah bunu anlatmıyor. Çünkü burada mekan makam, Kur'an'daki bu makam, tafsil makamı. O, o makam, makamın o kısmı. Tafsil makamı. Su bulamadığınız zaman teğmüm Allah-u Alem raci olan görüş bu konuda. Cumhur ulemanın görüşü. Hanefile, e, Şafilerin, Hanbelilerin ve Malikilerin görüşü. Peki bu hadise nasıl cevap veriyorlar sünendeki hadise? Şimdi öncelikle kısa bir usul vereyim. Sünendeki rivayeti sahih olarak ele alalım. Tamam sünendeki rivayeti. Sünendeki rivayetlerle Sahiheyn'deki yani Bukhari Müslüm'deki rivayetler çatışırsa hadis usulünde hangisi mukaddemdir? Bukhari Müslüm öne alınır. Mukaddemdir. Bu Müslim'de gelen bir rivayet var. İbni Mesud için soruyorlar sen cin gecesi Resulullah'la beraber miydin? O cin hadisesinin olduğu gece. Diyor ki Vedit'tü diyor. Bu lafzı kullanıyor. Diyor ki onunla beraber olmayı umardım onunla beraber bulunmayı umardım. Yani İbni Mesud Allah Resulü ile beraber o gece değildi. Anladınız mı? O yüzden diyoruz ki Sahihayn'daki rivayet bu rivayete nedir? Mukaddemdir. Şimdi biz ilk ders sene anlattık ilk derste. Umdetül dedi ki makamı çok tafsilatlı şekilde anlatmayacağız. İlk Umdetül Fıkh serisi gibi. Asıl görüşlerini. Şimdi onların daha başka delilleri var, onların başka delilleri var. Onlara hiç girmiyoruz. Birbirlerine daha cevapları devam ediyor ama usul olarak delillerini alacağız dedik. Mesele daha hızlı ilerlesin diye, tamam O yüzden diyoruz ki Allahu alem. Raci olan görüş, racih olan görüş burada cumhur ulemanın görüşü. Su dışında başka sıvıcı şey sıvı şeylerle ta e, hadesten taharet ne yapılır? kaldırılmaz. Tamam. Evet. Buyurak o cümleyi de oku. Bir 10 dakika daha işleyeceğiz, bitecek ders. Evet. diyor ki, hadeslerden kısmını. Nasıl? Evet, ikinci cümle. İkinci cümleyi tekrar ben. Evet. Hadeslerden önce vereceğiz. Ne sesli? Temizler. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Evet. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Hadesler kısmını anlattık. Hadesler kısmını anlattık doğru mu? Hı -hı. Kim sesli olarak Hadesler kısmındaki kabı olarak hilafı söyleyecek mevzuyu? İlla böyle şu mezhep şu dedi değil de mevzuyu kim söyleyecek? Sesli olarak. Hadeslerin ne olduğunu açıklamada? Su. Hadesden tahareti, suyun dışındaki bir şey. Hadesden tahareti kaldırır mı kaldırmaz mı? Kaldırmalı. Birisi sesli anlatsın. Bursa. Bursa. Sesli olarak anlat Yani suyun dışında, mesela elimizde süt olsun, çay olsun, evet. bunlarla abdest alamayız. Ne büyük abdestin, de küçük abdestin. Yani usul abdestini de alamayız. Ufak abdestini Peki de alamayız. bu e, bu görüş kimin görüşü? Bu görüş e, Cumhur'un görüşü. Kim bu Cumhur? Yani bu 3 e, mezhep mesela. Evet. Makrafe, Mezhepler yalanlarım. içindeki Cumhur'un evet. Evet. Tek imam kimlerin göre, kimlerin tek tek say. Kimlerin görüşü? İsim olarak mı? <gülüyor> Yok. E, mezhepler hangi mezhepler? Ee, i̇mam Şafir. Evet. İmam Ahmet İbn Hanbeli mezhebi. Evet. Ona Hanbeli mezhebi de. Evet. Hanbeli mezhebi. Malik mezhebi. Maliki mezhebi. Evet. Bu üç mezhebe göre nedir? Su dışında. Başka bir şeyle? Abdesti alması. Peki. E, hilaf olan noktası neresi? Hılaf olan noktası um, Hanifi mezhebine göre, evet. şurada o hurma suyuyla olur deniliyor. Evet, peki hurma suyuyla, şimdi ben sorayım öyle gidelim. Hurma suyuyla e, kimlere göre abdest alınır? Hurma suyuyla? Hı hı. Kimlere göre? Su olmayınca Hanifi mezhebine göre alınır. O, olmayınca kısmını söyleme. Sadece tamam. kimlere göre? İmam Ebu Hanifi mezhebine göre isim olarak yazdık halimleri. Evet. Okumam gerekiyor, bakmam gerekiyor. İmam e, Vekih dedik. Ve İkrim'e. ikrime. Ve evet. İmam İkrim'e dedik ve Ebu i̇mam Hanife. İmam Evza'i. Bunu dedik mi? İmam Evza'i. İmam Ebu Hasan'ı Basri. Bunlar ne diyor? Bu dördü. Ne bizle ne yapılır? Abdest, Abdest alınır. Alınır. Dördü. Kimdi ahi? Evet şimdiki İkrim'e. İkrim'e. Ebu Hanife. Ebu Hanife. Evza'i. Evza'i. Ha Hasan el Basri. Hasan el Basri. Bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki, eee, humus Sudan. Aralarındaki fark ne? Şu ki, uh, Abu Hanife Ikrim, ki, evet. sadece su olmadığı halde. Evet. Ve uh, eee evet. Ve Hasan el Basri rahimehu ki, uh, su olsun olmasın oluyor. Evet. ve Hasan el Basri diyor su olsun olmasın evet. fark etmez bizim fark için. Etmesin. Burada ne biz varsa ben direkt ne bizle alabilirim su olduğu halde. E Abu Hanife ve İkreme ne diyor? Bu hanife ve ikrime su olmadığı takdirde evet. alacak nebi suyuyla. Evet. Tamam. Evet. Bur buraya kadar anladık inşallah. Bakın. Hilaf, ihtilaf fıkhın kendisidir. İhtilaf, fıkhın kendisidir. İhtilaf bilmeyen, ihtilafı ezberlemeyen, görüşleri bilmeyen, münakaşasını bilmeyen fakir olamaz, alim olamaz. En büyük delil ne? Alim olamayacağını vakıya. 1400 seneden bugüne kadar bir tane alim yok. ihtilafı bilmeyen. İhtilaf için özel kitaplar yazılmış. Anlatabiliyor muyum? Heh. Ve bunları ezberlemediğiniz zaman meseleyi fıkk edemezsiniz. Bir görüşü inkar edersin, Allah korusun Selef'in görüşüdür. Bu ilim talebeliğine yakışmaz. İhtilafı bilmeyen fakir olamaz, fetva alınmaz. Selef'in menhecine ters bir hareket yapıyordur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hilafı aklınızda tutun. Tutun, bunu bunu ezberleyeceksin. ya Bir mevzu anlattığın zaman da her zaman... İlim meclisinde anlatırsan abama fetva verecek zaman değil. Abama gereği gibi konuşursun. Onların usulü gelecek o. Ama ilim meclislerinde hilafı zikretmeden ilim yapılmaz. İhtilafı zikretmeden ilim yapılmaz. Böyle ders anlatılmaz. Tek bir görüşmüş gibi ümmetin önüne bir şeyler sunulmaz. Bunlar yanlıştır. Tamam mı? Evet. Şimdi müellif ne dedi? Hadeslerden ve necasetlerden bu su... Su dışındaki akıcı şeyler ne? Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Temizlemez. Su dışındaki akıcı bir şey hadeslerden ve necasetlerden temizlemez. Su dışındaki akıcı şey hadeslerden temizler mi temizlemez mi bunu anlattık mı? Anlattık. Şimdi geldik su dışındaki akıcı bir şey. Necaseti ne diyor? Temizlemez. Müellif. Su dışındaki sıvı bir şey. Pisliği temizlemez dediği zaman bu direkt kimin mezhebi olmuş oluyor? Hanbeli mezhebi. Çünkü hanbeli mezhebi okuyoruz şu an. Evet. Tamam Bunu anlayacağız. Evet. Heh. O zaman otomatikmen buradan ne anlıyoruz? Su dışındaki mevzu ne? Şimdi müellifin burada anlatmak istediği ne? Dedi ki su dışındaki akıcı herhangi sıvı bir şey, meyve suyu, çay vesaire guslü veya abdestsizliği kaldırmaz. Bunu anlattık. Yine müellif ne demiş oluyor aynı cümle içinde? Su dışındaki akıcı bir şey, çay, meyve suyu, portakal, herhangi bir pisliği elbise, yere ve vesaire pisliği E, isabet eden pisliği ne yapmaz? Hı -hı. Kaldırmaz. Yani çay suyuyla bedenindeki pisliği temizleyemezsin. Veya namaz mekandaki şeyi... Bu görüşe göre aksiyon, çamaşır suyu hiçbiriyle ne yapamıyorsun? Hı -hı. Temizleyemiyorsun. İşte bunun münakaşası kimler ne demiş, hangi mezheb, hangi alemler ne demiş. Bunun münakaşası inşallah önümüzdeki derste gelecek. Konuyla alakalı soru olan var mı? Ben bir şey soruyorum. Buyurun. Şimdi uh, uh, uh, sahih, sahih bil sahih saysak dedim. Sahih bile saysak. Usulen sahih. Ha, zaman... Bak şimdi. Bir metnin bir metnin sahih olması, ravilerin sahih olması o hadisin usulen sahih olarak alıp amel gerektirmez. Şimdi... Neden? Hadisin metin ravileri sahihtir ama şahs kalabilmiş olur. Kendisinden daha sık başka bir rivayet vardır. Anlatabiliyor muyum? Ravileri sahihtir, mensuk olmuş olabilir. Bir sürü şeyler var. Bu usullerden bir tanesi de sünenlerle, sünenlerle sahiheyn dediğimiz Bukhari Müslüm çatışırsa Bukhari Müslüm mutakaddimdir. Allahu alem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve ala aleyhü sahbihi